İddet süresi kadın hamile ise bu belli olsun diye konulan bir süre diye duymuştum der. Şimdi kişinin hamile olup olmadığı doktor testiyle veya herhangi bir şekilde öğrenilebiliyor. Yine de iddet süresinin beklenilmesi gerekiyor mu diye evet. sormuş. Yani yine de iddet süresinin beklenmesi gerekiyor. Hamile kadın doğum yapınca zaten hamile olup olmadığına gerekiyor ki mesela diyelim ki bir erkek hanımını han, hanımı 3 üç üç ay hamileyken boşadı. Evet. Zaten hamile. Hamile olduğu belli. Belli. Yani teste falan gerek yok ya. Yani şöyle düşünüyor o sorunun. Efendim eskiden bir insanın hamile olduğu bilinmiyordu. Eee şimdi e, bilinebiliyor. Doğru bilinebiliyor. Öyleyse iddet beklemeyecek diye bir şey yok. Ben de diyorum ki eskiden e, hamile olup olmadığını gerek yok. Yani hamileyken boşasa. Yani bir insan 6 aylık hamile. Evet. Boşadı. Ne yapacak? Doğum yapınca da iddet bekleyecek. Beklemek evet. gerekiyor. Evet. Her halükarda efendim, e, iddet bekleyecek. Eğer adet gören bir kadın ise ne yapacak? E, Hanefi Meslemi'ne göre kadın 3 defa adet görünce e, görecek. iddet evet. süre tutuldu. Şafii Meslemi'nde 3 defa temizlik süresi görecek. Yani o zaman biraz şaflara göre biraz daha uzundur. Adetten kesilmiş ise 3 ay 10 gün bekleyecek. Hamile ise doğuncu yarıda bekleyecek. Doğuncaya yarı. kadar. Ölünce 4 ay bek, 4 ay gün bekleyecek. Yani her halkada bekleyecek.